küfrüyle hem esma-i ilahiyyenin hukukuna inkar ile tecavüz hem o esmaya şehadet eden mevcudatın şehadetlerini tekzip ile hukuklarına tecavüz ve mahlukatın o esmaya karşı tesbihkârane yüksek vazifelerini inkar etmekle hukuklarına tecavüz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 bir yersiz merhamete mukabil, hukuklarına taarruz edilen hadsiz davacılara, hadsiz merhametsizlikler olur. İşte o davacılar, cehennemin vücudunu istedikleri gibi, izzet-i celal ve azameti kemal dahi kat'i isterler. Evet, nasıl bir serseri asi ve rayyete tecavüz eden bir adam, oranın izzetli hakimine dese, beni hapse atamazsın ve yapamazsın diye izzetine dokunsa, elbette o şehirde hapis olmasa da, o edepsiz için bir hapis yapacak onu içine atacak aynen öyle de kafiri mutlak küfrüyle izzet-i celaline şiddetle dokunuyor ve azameti kudretine inkar ile dokunduruyor ve kemali rububiyetine tecavüzüyle irişiyor elbette cehennemin pek çok vazifeler için pek çok esbabı mucibesi ve vücudunun hikmetleri olmasa da öyle kâfirler için bir cehennemi halk etmek ve onları içine atmak o izzet ve celalin şehnidir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 Madem küfür hatsiz hukuka bir tecavüzdür, elbette hatsiz bir cinayettir. Öyleyse hatsiz bir azaba müstehak eder. Madem bir dakika katil, 15 sene cezada, 8 milyona yakın dakikada hapis azabını çekmesini adaleti beşeriye kabul edip, maslahata ve hukuku ameye muvafık görür. Elbette bir küfür bin katl kadar olması cihetiyle, bir dakika küfür mutlak. 8 milyara yakın dakikalarda azap çekmesi o kanun adalete muvafık geliyor. Bir sene ömrünü o küfürde geçiren 2 trilyon 880 milyara yakın dakikada azaba müstehak ve halidine fiha ebeda sırrına mazhar olur her neyse. Kur'an-ı Hakimin cennet ve cehennem hakkındaki mucizane izahatı ve Kur'an'ın tefsiri ve ondan gelen Risale-i Nur'un cennet ve cehennemin vücutlarına dair hüccetleri daha başka beyana ihtiyaç bırakmamışlar. Ve tefakkerûne fî halqis semâvâti vel ardı rabbena mâ halakte hâzâ bâtilâ subhâneke fekinnâ azâben nâr rabbena sırif 'annâ azâbe cehennem in azâbehâ kâne garamâ innahâ sâeten mustakarran ve mukâmâ gibi pek çok ayetlerin ve başta Rasulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ve Umum Peygamberler ve Ehli Hakikat'in her vakit dualarında en ziyade ejir neaminen nahr, ned cineminen nahr, kallis neaminen ve vahi ve şuhuda binaen onlarca kat'iyet kesbeden cehennemden bizi hıfz ile demeleri gösteriyor ki nevi beşerin en büyük meselesi cehennemden kurtulmaktır.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 ve bu mütemadiyen çalkanan kainatın selleri o iki havuza girer durur. Kerametli 29. sözün ahirindeki remizli nüktelerine havale ederek kısa kesiyoruz. Ey bu Medrese-i Yusufiye'de benim ders arkadaşlarım, bu dehşetli hap sebebi'den kurtulmanın kolayı, çaresi bu dünyevi hapisimizden istifade ederek elimiz mecburiyet ve yetişmeyen çok günahlardan kurtulduğumuzla beraber Eski günahlardan tevbe edip farzlarımızı eda ederek her bir saat bu hapisteki ömrümüzü bir gün ibadet hükmüne getirmekle o ebedi hapisten necatımız ve o nurani cennete girmemiz için en iyi bir fırsattır. Bu fırsatı kaçırırsak dünyamız ağladığı gibi ahiretimiz dahi ağlayacak. Hasiret dünya ve ahiret tokadını yiyeceğiz. Bu makam yazıldığı zaman Kurban Bayramı geldi. Allah'u kber Allah'u ekber Allah'u Ekberler ile Nev i Beşer'in beş'ten birisine 300 milyon insanlara birden Allah'u ekber dedirmesi küreyi arz büyüklüğün nispetinde o Allah'u Ekber kelime-i Kutsiyesini semavattaki seyyarat arkadaşlarına işittiriyor gibi 20 binden ziyade hacıların Arafat'ta ve iyiitte beraber birden, Allahuekber demeleri Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın 1300 sene evvel âl ve sahabeleriyle söylediği ve emrettiği Allahu Ekber kelamının bir nevi aksi sadası olarak rububiyeti ilahiyenin İlahiye'nin Rabbul Arz ve Rabbul Alemin azameti unvanı ile külli tecellisine karşı geniş ve külli bir ubudiyetle bir mukabeledir diye tahayyül ve his ve kanaat ettim. Sonra Acaba bu kelam-ı kutsi'nin bizim meselemizle dahi münasebeti var mı diye tahattür ettim. Birden hatıra geldi ki başta bu kelam olarak Sair Baqiyatus Salihat ünvanını taşıyan Subhanallah ve Elhamdülillah ve la ilahe illallah gibi şairden çok kelamlar cüz'i ve külli meselemizi ihtar ve tahakkukuna işaret ederler. Mesela Allahu ekber'in bir ve cimanası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 ve çok sünühatı tesbihatta başlayan Risale-i Nur'un dahi hakiki madenleri ve esasları ve hakikatlerinin çekirdekleridirler. Ve velayeti Ahmediye ve ubudiyeti Muhammediye Aleyhissalatu vesselam cihetinde öyle bir daire-i zikirde namazdan sonraki tesbihatta bir tarikat-ı Muhammediyye'nin Aleyhissalatu vesselam virdidirler ki her namaz vaktinde 100 milyondan ziyade müminler beraber